36 numaralı konu Amr'ın Hazreti Peygambere gelerek Müslüman olması memleketime döndüğümde ismi Ahmed olan bu peygamberin çıktığını haber aldım. Doğruca Hazreti Peygambere giderek ona rüyamı haber verdim. Şöyle buyurdular: Ey Mürren'in oğlu Amr, Allah'ın kullarının tamamına peygamber olarak gönderilen zat benim. Bütün kulları İslam'a davet ediyorum. Onlara emrediyorum ki kanlar akıtılmasın, akrabalarla ilişkiler kesilmesin. Sadece Allah'a ibadet edilerek putlar terk edilsin. Kabe